Huzura kavuşmanın ikinci kapısı istikamet makamıdır. Huzura kavuşmanın ikinci kapısı istikamet makamı. Sünnete muhalif olan bid'atleri, haram ve ibadetleri bozacak fenalıkları terk etmek. İbadet ve da yerli yerinde yapmak demektir. Mesela namazı kılmak ayrıdır, ikame ile tabir olunan yerli yerinde yapmak da ayrıdır. Cenab-ı Hak taala Kur'an'ın yerli yerinde namaz kılana, istikamet ve takva sahibi olana rehberlik yapacağını beyan buyurmuştur. Velikel kitabu la raybe fihi hudal lilmuttaqin allazina yu'minun bil gaybi ve yuqimuness salata ve mimma razaqnahum Bu Allah tarafından gelmiş yüce bir kitaptır. Onda şüphe yoktur. Eşit Teslimle okuyanlara şüphe vermez Ve o günahlardan sakınan Ve emirleri dosdoğru yerine getiren Takva sahiplerine hidayet edicidir O takva sahipleri öylelerdir ki Hulusi kalple gaybe inanırlar Onlar ki namazı dosdoğru kılarlar Ve onlara vermiş olduğumuz rızıktan da Nefslerinin hesabına değil Allah yoluna infak ederler Namazı huşu ve tadili erkanla kılarlar demektir Demek ki namaz kılmak ayrı, ikame edilmesi de ayrıdır. Mal harcaması da öyle. Nefsin hesabına harcamak değil, Allah Teala'nın emrettiği yerlerde harcamak demektir. Mesela namaz kılmak tövbedir. Dost doğru kılmak istikamettir. Şu halde istikamet, sünnet, vacip ve farzları yerli yerinde yapmakla, bunları bozan şeylerden sakınmaktan ibarettir. Hem mesela, Zekat vermek tövbedir. Yerli yerinde müstahaklarına vermek ve vaktinde ödemek istikamettir ve ayrıdır. Kur'an-ı Hakim bunları yapanlara değil, bunları yerli yerinde yapan ve yapmakla beraber fasit amelden korunanlara mürşittir. Her ne kadar Kur'an-ı Hakim, bütün insanlara rehber ise de, gaybe iman ederek kendisine zarar verebilecek şeylerden nefsini koruyan, takva sahiplerine özel olarak, doğru yol gösterir. Bu takdirde bilgaybi'deki b harfi mütaaddi olup yu'minune'ye bağlanır. Gayb ise insanın gözünden ve akıldan gizli olan şeylerdir. Yani Allah Teala'nın zatı şerifi, melekler, kabir azabı, haşir ve neşir, cennet ve cehennem gibisini görmediği halde iman edenlere Kur'an-ı Hakim ancak ve ancak maksada ulaştırıcı yol gösterir, demektir. Bil-Gaybi'deki B harfi, musahabe manasında olup, mukadder bir ismi ile bağlanması da mümkündür. Bu takdirde gayb kelimesi, tenhalaşmak ve yalnız kalmak manasındadır. Yani bu takdirde, Kur'an'ın kendilerine maksada ulaştırıcı yol gösterdiği takva sahibi onlardır ki, Tek başlarına kaldıkları halde dahi münafıklara hilafla halisane iman ederler. Yani fiilen de iman ederler demektir. Nitekim İbn Mes'ud radıyallahu teala anhu bu itibarla şöyle demiştir. la imanin gaybin. Kendisinden başka hiçbir mabut olmayan zata andolsun tenhada halis imandan daha üstün bir imanla hiçbir kimse iman etmemiştir. Öteden beri, hisler mi harekete, hareket mi hislere hakimdir diye ihtilaf edilmektedir. Ayet ve bu hadisten anlaşıldığı üzere, hisler harekete hakimdir, diyenlerin fikri daha makbuldür. Mesela, dost doğru namaz kılmak, güzel ahlakta bulunmak, hasılı, İslami hasletler imanın alametidir. İman, hissi ve şuuri, kalpte bir tasdiktir. Bunlar var ise, varlıklarından dolayı kişinin mümin olmasına hükmedilir. Ama hakikatte ise, kişi yalnız iken, korku ve utanç olmadığı halde dahi, İslami vecibeleri tam manasıyla yerine getirip, tadili erkanla namaz kılarsa, şuurundaki niyeti, maksat ve hisleri, bedeni üzerine hükümran olmuştur. İndallah da hakiki mümin budur. Onun için ekabir, imanda ihlas, bil fiil İslami vecibeleri yalnızlıkta dahi tatbik etmektir. Böyleyse ihlas vardır. Böyle değilse, mesela halk içerisinde İslami vecibeleri yerine getirdiği gibi yalnızlıkta da getirmezse ya nifak ya da riyadan ibaret gösteriş vardır dediler. Çünkü itikatta istikamet, ibadette istikamet, ahlakta istikamet, muamelede istikamet olmak üzere dört sureti vardır. Bizim için söz konusu olan istikamet, imanda ve ahlakta olan istikamettir. İmanda istikamet, gaybe iman etmek yahut gaybta dahi iman etmek ile ehli sünnet vel cemaatin ölçü ve tahrirlerine göre itikadı düzeltmektir. Ahlakta istikamet, tevazu, hakka ibadet, halka hizmet etmekle boyun eğmek demektir. Eba Hasen-i Şazeli, istikameti, tevazu ile hüsn-ü muaşerette bulunmak, mahlukta ayıp görmekten sakınmak, gizlide dahi büyük ve küçük günahlardan çekinmek, sünnet ve mendubları yerine getirmekten kinayedir diye tefsir etmiştir. Bu takdirde şuurumuzdaki olan maksat ve niyetlerimizi, tenhada dahi harekete geçirmek ve fiilen tatbik etmek istikamet olur. Şeyh Ahmet Gümüşhanevi, istikamet, ahitleri yerine getirmek, ifrat ve tefritten sakınmak, mübahlarda her şeyi ortalama ayarlamaktan ibarettir diye beyan etmiştir. Binaen aleyh istikamet, Allah'ın emirlerine nefsi teslim etmektir. Yani Allah Teala senin hakkında neyi emretmiş ise onu tercih etmendir. Ebu Ali Eddekkak da istikamet, nefsi edeplendirmek, kalbi fena niyetlerden temizlemek, daimi bir surette basiret üzere devamdır diye tarif etmiştir. İstikameti elde etmek için gizli ve aşikarede Allah Teala'dan korkmak, az veya çok rızıkta kanaat etmek, Allah'ın verdiğine razı olmak, halkın huzurunda ve gıyabında şefkatle onlara iyilikte bulunmak gerekir diye tahrir etmişlerdir. Bunları yaptın mı, mümin ve mustakim bir insan olursun. İsteqim, وَالْيَحْسُنْ خُلُقُكَ لِلنَّاسِ Gizli ve aşikarede, tatî iltizam ve menhiyattan içtinapla dost doğru ol, ve insanlar içinde ahlakın güzel olsun, mealindeki hadisi şeriften anlaşıldığı üzere, iki türlü istikamet var. a. Allah Teala'ya karşı istikamettir. b. Halka karşı istikamettir. Allah'a karşı istikamet, tenhalaşmak zamanlarında dahi, Allah Azze ve Celle'nin buyruklarını yerine getirmek, yasaklarından sakınmaktır. İnsanlara karşı istikamet ise, Güzel ahlakta bulunmak, Küçüklere tevazu ile kanat germek, Büyüklere tevazu ile boyun eğmekle saygıda bulunmak, Hem cinsine, yani seviyesinde olanların da şereflerine riayet etmekten ibarettir. Bu iki kanat olduğu takdirde, Takva kemil bulmuş ve istikamet kapısı açılmış demektir. Artık bu kapı açıldı ise, ilahi marifler, haller, makamlara giriş için de imkanlar hazırlanmıştır demektir. Dekka Kudsesi Ruhu diyor ki, Allah Teala senden yukarıda tarif edilen istikameti ister. Sen ise yapmış olduğun taat ile Allah'ın sana ikram etmesini yani kerameti istersin. Sen bu isteğin peşinde olduğun müddetçe mustakim değilsin. İstek ve arzularını bırakıp Allah Azze ve Celle'nin İsteği peşine düştüğün andan itibaren istikamet yoluna girmişsin demektir. İmam Arif Sehreverdi diyor ki, İsteqim vel yahsun hulukuke nasi, Gizli ve aşikarede taat iltizam ve menhiyattan içtinapla dost doğru ol ve insanlar içinde ahlakın güzel olsun. Hadisi şerifi, İslam'ın esaslarından biri, peygamberin cevami kelimindendir. Halisane imanla birlikte takva sahibi ilk kez kendini cehennemde ebedi azaba vesile olabilecek küfür, şirk ve nifaktan korumak için iman eder. Bu takvanın birinci derecesidir. Kendisiyle azap arasında imanı siper kılar. Takva sahibi ikinci kez muvakkat dahi olsa cehenneme girilmesine vesile olabilecek küçük ve büyük günahlardan korunur. Kendisiyle azap arasında taat ve ibadeti siper kılar. Gizli ve aşikarede küçük büyük günahlardan sakınır. Farz ve vacipleri yerine getirir. Halisane bunu yapmakla da fasık ve asiilerden ayrılmış olur. Üçüncü kez salik sırrını yani kalp ve dimağını doğrusu özünü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varmaya engel olabilecek her şeyden temizler. Bütün hisleri ve duygularını Cenabı Hakk'ın zat-ı şerifine yöneltir. Salikin bu teveccühü yani yönelmesi takvanın zirvesi ve istikametin ilk kapısıdır. Artık salik bunda sebat etmeye çalışır. Sebat ederse salih'tir, velidir, ebrar'dır, ahyardır. Tabii ki istikamette sebat etmek kolay bir iş değildir. Saliki istikametten geri bırakan üç haslet vardır a. Halktan korkmaktan ibaret cübün b. Rızıktan endişe etmek yahut maaş ve iyaşeden endişe etmek c. Nefsi arzusundan razı olmak Bu üç haslet insanı istikamet yolundan çevirir. Tövbe kapısını kapatır, âlâ illiyinden esfeli i safiliğine düşürür. İmam-ı Rabbani ve müceddidi elf kutsesi thani ruhu der ki İstikamet şeriat tas tamam tatbik etmektir. Fatiha suresinde sırat-ı müstakimi, şeriat ilmini bilmek ve onunla amel etmektir diye izah etmiştir. Bazı ehli kemal, amelsiz ilim Yahudi, ilimsiz amel Nasrani'lerin yoludur. Onun zıttı, bilmek ve bilgi ile amel etmekten ibaret istikamettir. İstikameti elde eden, ashab-ı kiramın yoluna girer, ve elbette Rahmani cezbeler elinden tutar. Takrib makamına kavuşturur. Takrib makamı da onu aşk-ı Rabbani'ye devri teslim eder. İnayetten ibaret aşk-ı Rabbani umum nurani perdeleri yırtar. Zati tecelliyesinin idaresine teslim eder demişlerdir. Efendim Şeyh Abdulhak, pederi Şeyh Abdülgafur Abbasi hazretlerinden naklen şöyle buyurdu. Kul ile Allah arasında 70 bin hicab vardır. Yarısı zulmani, diğer yarısı da nuranidir. Zulmani perdeler tövbe etmekle imha olunur. Nurani perdeler de istikametle açılır. Tövbe ne kadar sahih olursa, o kadar zulmani perdeler yırtılır. Sonra bu zulmani perdeler hep madde alemindedir. İstikamet de ne kadar tamamlansa, mana aleminde o kadar nurani perdeler kulun gözünden kalkar. Andolsun eğer padişahlar bilselerdi ki istikamet bize ne kadar huzur vermiş, şu beşeriyet alemindeki keşmekeşleri bırakıp istikameti elde etmek için bizimle harp edeceklerdi. Ashab ı kiram istikametle şu kadar memleketleri fethettiler. Gavs-ı Hizani, istikamet ehlinin kadir ve kıymetleri, ancak ahirette bilinir. Hallerinden dolayı dünya lezzetlerinden yüz çevirmelerinde hiçbir kusur yoktur. İstikamet imanın hakikatini kula gösterirken kul şu cismani lezzetlere zerre miktarı önem vermez. Seyda'i i Tahi Sıddîkîye tarikatinden gaye ihlas ve muhabbettir. İstikamet İhlas ve muhabbetle şeriate ittibadır. Zira tarikat, şeriatın medarıdır. Tarikatten maksat, marifetin icmalini ve şeriatın hükmünün izahını bilmektir. Mesela müntesip abdest ve guslün hikmeti nedir? Niçin abdestte dört aza yıkanır ve gusülde cümle bedenini yıkar, hikmetini bilmelidir? Nitekim abdest, bazı azaların manevi zulmetini çıkarmak, gusül bütün azanın zulmetini çıkarmaktan ibarettir. Müntesip, Kamil Üstad'ın nezaretinde abdest, gusül ve diğer ibadetinin keyfiyetini öğrenmekle sırrını idrak eder. Binaenaleyh, salik'in yaptığı ibadeti, ibadete ait bilgisi ve o bilgi ile amel etmesi şüphesiz istikamettir. Eğer istikametle beraber cezbe olursa, istikametsiz pek çok kerametlerden üstün olur. Çok hayret! Avam tabakası en büyük keramet olan istikameti aramaz da, maalesef kerameti arar. Bu, kerameti inkar etmek değil. Lakin keramet istikametin semeresidir. İstikametsiz keramet istidraç olur buyurmuştur. Patnoslu Üstadım Molla Yasin, amelsiz ilim veyahut ilimsiz amel naylondan yapılmış çiçek ve portakallara benzer. Mevsimi olmadığında insan onları dükkanların vitrinlerinde gördüğünde gayri ihtiyari meyleder, iştihası çeker. Geçenlerde Van'da bir mağazada otururken masanın üzerinde 4-5 tane armut gördüm. Umum dikkatim üzerine gitti. Mağaza sahibi dedi ki, Hocam bunlar naylondan yapmacık armutlardır. O zaman çok utandım. Ne faydeki şimdiki bir kısım ulema da hakiki meyveyi aramayıp yapmacık çiçekleri ararlar. Hülasa istikamet, tövbeden sonra farz, vacip ve sünnetlere, ehl sünnet ve cemaatin itikadına dayalı olarak inanmakla, dört mezhepten bir mezhebe bağlı kalmakla Şeriat ilmini tatbik, Haram, mekruh, müfsit hallerden sakınmak, Ahlaken de ashabı kiramın yolundan yürümektir. Şeriatın ikrarı iman, Tatbiki istikamet, Ondan firar etmek dalalettir. Şer'i vazifelerde kaytarmak fızktır. İslam dininin temeli iki noktadadır. 1. İman, İhlas ve teslimden ibaret ilmi tevhid. 2. Ona göre hareket ve amel etmek ameli tevhid. İlmi tevhid kalp ve dimağda olduğu için özdür. Ameli tevhid bedeni hareketten ibaret olduğu için o özün dış kabuğudur. Her ikisi de kemal buldu mu istikamet olur. Özü hareket ve sözü şeriata göre olanan mustakim Olmayana da sakim adı verilir. Allah, mustakim olanlara aklı selimi ihsan eder. Tövbeden sonra istikamet yoluna girenin kalbine melekleri gönderir. O melekler, mustakim olanı hakkın yoluna teşvik eder. Sekerat anında açıktan üzerine gelir. Onu cennetle müjdeler. Korkma, artık tekliflerin sonu geldi. Cennetliksin. Hiç endişe etme. Bundan sonra istikametinin semeresini alırsın diye مستقيم olanı müjdeler. İnnellezîne <gülüyor> kâlû rabbunallâhu <gülüyor> sümme istakâmû tenazzalu aleyhimul melâiketu allâ tehafû ve lâ tahzenû ve bil kuntum tu'adûn. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip Sonra sağlam itikat, ihlas ve teslimle doğruluğu kendine prensip edenler üzerine, ''Korkmayın, tasalanmayın, vaad olunduğunuz cennetle sevinin.'' diye melekler inecektir, buyrulmuştur. Yani, ''Ey istikamet sahipleri! Eğer siz istikametinizin semeresini görmez iseniz de, şüphesiz ölüm anında melekler tarafından cennetle müjdeleneceksiniz.'' demektir. Bunun için hadisi şerifte istakimu velentursu va'lamu en hayra a'malikumus salatu ve la yuhafizu ala'l vudu'i illa mu'min. Gizli ve aşikarede taat ve ibadeti iltizam ve menhiyattan dost dosdoğru olun. Ve elbette birçoğunuz buna güç getiremezsiniz. Biliniz ki amelinizin en hayırlısı namazdır. ''Mü'minden başkası da abdest üzerine muhafazakar olmaz.'' buyrulmaktadır. Yani hakkıyla istikamette sebat etmezseniz, bari hiç değilse, tadili erkanla namazı dosdoğru yerli yerinde kılın. Zahiri ve batini temizliğe muhafazakar olun. Bu da zayıfleriniz için bir istikamet sayılır. Anlaşıldığı üzere, salikin istikamette sebat etmeye devamlı bir surette çalışması gerekir bu çalışmayla bir an nefs ve şeytanına galip, bir an mağlup olur. Bir an zâkir, bir an gâfil, bir an mücahid, bir an münafık olur. Fakat daima, mustakim olmaya çalışır. Yukarıda tarif edilen, hakkıyla istikamette sebat edince salik, artık yolu bitmiş demektir. Hülasa, itikatta istikamet, tevhid ilminde, ibadet ve muamelede istikamet, fıkıh kitaplarında, ahlakta istikamet, tasavvuf kitaplarında beyan olunmuştur. Her birisinin bir kitabını kamil zatın nezaretinde okumak ve kamil mürşidin nezaretinde onunla amel etmek, umum Müslümanlara düşen bir vazifedir. Bir müminin böylece üç kitap okuması hem kolay olur hem de sapık fikir ve amelden kurtulmuş olur.